konuya başlamadan önce Fatiha suresinde her zaman, her rekatta okuduğumuz bir ayet-i kerime var. Mevzumuz tamamen bunun üzerine olacak inşallah. Bizi dosdoğru olan yola, sırat meylet müstakim nimet verdiklerinin yoluna, kendisine gazap edilmiş ve sapmışların yoluna değil. Kardeşlerim bu ayet-i kerime Fatiha suresindeki son bölümü o kadar önemlidir ki önemli olması hasebiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Fatiha'yı okumayanın namazı nedir? Yoktur, güdüktür, güdüktür demiş ve üzerinde hassasiyetle durmuştur. Nedir bu Fatiha suresindeki bu bize olan mesajlar? İnşallah bunların üzerinde durarak en azından nedir, ne değildir. Bundan sonraki namazlarımızda bunun üzerinde bu öğrendiklerimizden durursak çok daha fazla huşu ve ihlaslı olarak kılacağımıza inanıyorum. Sırat-ı Mustakim Kur'an-ı Kerim'de bu birçok yerde geçer kardeşlerim. Bunun eş manalı birçok kelimeleri de vardır. Ama ee, kelime olarak baktığımızda bir tamlama, isim tamlamasıdır. Sırat, yol, doğru, sapmaz, şaşmaz anlamında da müstakim kelimesi vardır. Bunun ikisinden birleşir. Yani yol anlamında sırat, sapmaz, şaşırmaz anlamında da müstakim kelimesi birleşmiştir. Kur'an'ın hedefe götürücü ve erdirici yol olarak gördüğü yol sırattır. Sıratı önce lugavi manasıyla şöyle ele aldığımızda cadde, ana yol, işlek, hedefe götürücü, erdirici yol olarak görüldüğü gibidir. Es sıratsa kelime manasıyla Allah'ın yolu demektir. Anlatabildim mi? Kuranda es sırat diye gördüğünüz zaman bu Allah'ın yolu demektir. Mustakim ise hiçbir yerinde meyil ve eğrilik bulunmayan dümdüz ve doğru demektir. Sırat-ı mustakim ise dosdoğru olan yol anlamındadır. Yani sırat-ı mustakim iki nokta arasındaki en kısa çizgidir. Şunu bir nokta, şurayı da bir nokta olarak görün. Burası dünya, şurası da nedir? Cennet. Seni dünyadan cennete götüren en kısa yolun adı nedir? Sıratı müstakimdir. Yani dünya noktasından, cennet noktasına en kısa yoldan eğilip bükülmeden yalpalamadan yoldan çıkmadan gidilecek yolun adı sıratı müstakimdir. Evet kısaca lugavi manası bu kardeşlerim. Peki istikamet ve sıratı mustakim nedir? ona bakacak olursak, hangi yaşta, hangi seviyede, hangi cinste olursak olalım, hiçbirimiz aldanmaktan veya aldatılmaktan hoşlanmayız değil mi? Bu sebeple her insan, kendi idraki ölçüsünde doğru ve doğruluktan yanadır. Hayatlarını yalan, hile, sahtekar üzerine kurmuş olan kimseler dahi, Suç ortaklarıyla olan münasebetlerinde her zaman menfaati icabı doğruluktan yana olmuştur. Doğru mu? Adam banka soymuştur, ortak soymuştur, ortaklarına dürüst geçinir. Hırsızlık yapmıştır, ortaklarına ne yapar? Dürüstlük taslar. Yani doğruluk yoldan çıkmış insanların arasında da nedir? Bir ölçüdür. Bunu neden böyle bir açıklama ihtiyacı hissettim? Çünkü istikamet, doğruluk deyince herkes kendi anlayışıyla ben doğruyum, ben dürüstüm, en doğrusunu ben yapıyorum diye ne yapıyor? Böyle bir düşünceye sarılabiliyor değil mi? Hakikaten istikamet, doğruluk deyince bu mu? Ama topluma bakıyorsunuz öyle sözler e, kelime haznemize girmiş ki doğru söyleyeni Dokuz köyden ne yapar? Kovarlar. Niye demişler bunu? Doğruluk gitmiş. Davet gitmiş. Allah inancı gitmiş. İyilerinin yenini kötüler almış. Kötüler kötü olmaları hasebiyle artık kötülüklerini iyi görmeye iyileri de ne görmeye? Kötü görmeye başlamış. Bakın bugün toplumumuzda içki, zina, çıplaklık, her türlü hayasızlık güzel gözükmüyor mu? bunların olduğu bir mekana hasbelkader, kader, ile bir girse, işkili bir lokantaya girsen, yemek yemeye fark etmedin ne yaparlar? Biz bir ile girdik de alın <gülüyor> ya da bilmiyorduk. Hoca hoca hemen çık sen şuradan aşağıya git, oradan sağa dön, şuraya git, orada lokanta var çorbacı orada içersiniz dedi. Düşün yani lokantadan bile biz fark etmedik. Adamlar bizden rahatsız oluyor. Yani, ee, anlatılan kavramlar yerli yerine anlaşılmayınca insan da kendi fıtratıyla bir şeylere doğru demeye başlayınca o kavram artık ne yapılıyormuş? Bozuluyor. Daha dün dürüstlükten, doğruluktan ayrılmayan toplum, yani İslam toplumu bugün ne hale gelmiş Müslümanı tanıyabiliyor musunuz? El dil eminliği var mı? Sadece insanlar ihtiyacı Varsa biriyle selamlaşıyor, ihtiyacı yoksa Müslüman'ın yanına bile uğramıyor. vefadi hiçbir şey yok. Müslüman'ın Müslüman üzerindeki altı hakları kesinlikle korunmuyor. Bunların sebebi istikametin doğrunun anlaşılmaması hatta tevhidin anlaşılmamasından kaynaklanıyor. İslam'ın kültüründe İnsani ve ahlaki yaşayışa esas olan doğruluğun zirvesi istikamettir kardeşlerim. İstikametti Arapça köküyle baktığımızda kavim veya kıyam ve aynı kökten türemiş olan kaim ile birlikte mütalaa etmeliyiz. Kavim ve kıyam bu kelimelerin manasına baktığımızda ise kardeşlerim ayak üzerine kalkıp durma bir işe başlama, doğru ve mutedil olma, zulme karşı ayaklanma anlamına gelir. Kaimse ayakta duran, bir nesne üzere sabit ve devamlı olan demektir. Şimdi, bu kelimeleri Arapçadan, gelin istikametle alakalandıralım. İstikamet ise, doğru ve mutedil olma, bir nesneye baha ve kıymet takdir ve tayin eylemek manasına gelir. Bakın şimdi kardeşlerim bu kelimeden türemiş olan hangi manalar var? Bunu baplara ayırdım. Birincisi dilimizde istikamet deyince kısaca doğruluk anlaşılır. Bu da doğrudur. Lugat manalarının birine baktığımızda istikamet deyince ne akla geliyor? Doğruluk. Şimdi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 takdir edecek, sonra da onu imanla ne yapacak? Destekleyecek. Yoksa bunu anlamamızsa birisi ihtirasların menfaatlerinin kuklası olmaktan başka bir işe yaramaz. Yine ikinci olarak kardeşlerim istikamet kelimesinin kökünde ayağa kalkıp durma ve bir işe başlamak manaları vardır. Şimdi bu iki anlamı deminkiyle birleştirelim. İstikamet sahibi olmak isteyen kimse önce onun ne yapacaktı? Değerini kavrayacak. Sonra karar verip idrak ettiğini günlük hayatında yaşama içine geçirecek. Çünkü iman eden birisi iman ettiği şeyleri öğrendiğini hayatına geçirmezse hayaldan öteye geçebilir mi bu? Geçemez. Üçüncüsü ise kardeşlerim, istikamete esas olan manalardan biri sebat ve devamdır. Böyle bir değere talip olan birisi, bunun manasını, faziletini bilen birisi ne yapacak? Sebatta olacak ve herkesin kendi idrakına bağlı kalmayacak. İmanda, tevhidde, ona ne yüklenmişse onunla ne yapacak? hayatına geçirecek. Yani bunlardan bir manası da istikamette sebatlı olmakmış. Çünkü öyle haller gelecek ki yaşantımızda, ki buna bir yerde de kader diyebiliriz kardeşlerim. Açlık, sıkıntı, kölelik, hastalık, yani ölüm, birçok şey başımıza gelebilir mi? İşte her ne halde olursan ol, Allah'a ne yapmayacaksın? Sırt çevirmeyeceksin. Asla doğruluktan ayrılmayacaksın. Hatta ayeti kerimede ne diyor Rabbim subhanahu ve teala? Şahitlik istendiğinde babanız dahi olsa ne yapacak? Doğru söz söyleyeceksiniz. Yani insan hangi ortamda, hangi engellerle karşı karşıya gelirse gelsin istikamet üzerine olacak ve sebat edecek. Yine kardeşlerim sözlükte istikamet tarif edilirken doğruluktan hemen sonra mutedil olma manası zikredilmiştir. Bu da çok önemlidir. Çünkü itidalsız bir istikametin kemale erişmesi mümkün mü? Bakın aleyhissalatü vesselamın ahlakı sorulduğunda her işte neydi? Mutedildi, vasattı. Dostunu severken ne diyor? ölçülü seve. Bir gün olur, düşmanın olur. Düşmanına ölçülü düşmanlık yap. Bir gün olur, dostun olur. Diyor. Yani bakacak ikisinde de yüzün olsun diyor. Hangi halde olursan ol. Alışverişte muhtedil ol. Ne saçıp savur ne de cimri ol diyor. Yani hepsinde orta yolu tutmayı bize ne yapıyor? Emrediyor. Yani doğruluktan sonra en önemli kaydelerden birisi de neymiş? Muhtedil olma. Yine kardeşlerim Türkçe'de istikamet doğrultu yön manasında da kullanma, e, kullanılmaktadır. Mesela bu kökten bir tanesi buradaki ifadeyi anlatabilmek için e, şöyle bir örnek vermemiz gerekir. Yöndür. Yani istikamette bir şeyde yöndür. istikamettir. Mesela bir savaş var. Karşıda düşman var. Orduyu harekete geçirip onların üzerine salabilmeniz için ne yapmanız gerekir? Bir hedef tayin etmeniz gerekir değil mi? Hedefi tayin etmeden orduyu savaşa doğru sürseniz hem zaman hem de birçok enerji veya teçhizat ne yapabilirsiniz? Kaybedebilirsiniz. İşte istikamet falan yer dediğiniz zaman e, bu da ne yapar? Topluca Gücü kaybetmeden karşıdaki e, hedefe doğru o insanlar ne yapar? Gider. İşte istikamette de e, tek yer nedir? O da tevhiddir. Sırat-ı mustakim deyince orada da anlaşılması gereken yön gaye tevhiddir kardeşlerim. Bunu sizler çoğaltabilirsiniz. Demek ki sırat-ı mustakim dediğimizde ele aldığımızda bu değerlerle birlikte ele alırsak ve namazda da okuduğumuzda bu ifadelerle düşündüğümüz zaman namazın şekli, şemali değişir mi? Değişir değil mi? İslam'da istikamet tevhiddir kardeşlerim. Aksi Allah ilmiyle her yerde mevcutken ırkları, dilleri, mizaç ve seviyeleri birbirinden farklı milyarlarca insanın namazlarında günde beş kere aynı kıbleye, aynı istikamete yönelmelerinin farz oluşunu izah edemeyiz. Bakın Allah Resulü ve Vesselam namazında ve hayatında tamamen sıratı mustakim kelimesiyle bütünleşmiştir. Ve sahabenin bir tanesine bana biraz Kur'an oku dediğimde Kur'an sana indi her peygamber asabından Kur'an dinlemiştir. Bana Kur'an oku demiştir. Ve sahabe Kur'an okurken Hut Suresi'ne geliyor. Hut Suresi'ndeki ayet geldiğinde yeter, yeterdir. İşte bu beni ihtiyarlattı, belimi büktü diyor. Hangi ayet bu? Emrolunduğunuz gibi dost olun. Allah bizi öyle olmayı nasip etsin. Evet kardeşlerim. Sırat-ı mustakim İslam kültüründe ilmin gayesi tevhid, amel ve ibadetin zirvesi ise istikamettir. Eh, sırat-ı mustakim dediğimizde İslam kültüründe ilmin gayesi ne için ilim ederiz biz? Tevhidi daha iyi anlamamız için. Tevhidi anlayan bir insan dostunu, düşmanını, yaşantısını en iyi şekilde ayarlamaz mı? Ayarlar. Amel ve ibadetin zirvesi ise istikamettir. Yani yaptığın her şeyin ne manaya geldiğini nasıl yapılacağını bilmendir. İstikamete erişenlerin yoluna da sıratı mustakim denir. Evet sözlüklerde sırat yol mustakim de doğru diye belirtilmiş. Ama bu doğruyu düz bir hat olarak da düşünemeyiz kardeşlerim. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bize anlatabilmek için şöyle bir yöntem deniyor. Şöyle düz bir çizgi çiziyor kardeşlerim. İşte bu dosdoğru yoldur diyor. Sonra iki tane sağına iki tane soluna da aynı düzlükte aynı paralelde böyle giden yollar çiziyor. Ve ne diyor? İşte diyor bu benim doğru yolumdur. Şunlarsa bunlar farklı yollardır ve hepsinin başında da ne yapar? Bir şeytan oturur ve gelin bana diye ne yapar? Davet eder diyor. Demek ki düz gibi gözüken başka yollarda var mıymış? Varmış. Öyleyse sırat-ı mustakim öyle bir zirve ki öyle bir zirve ki beşer idrakiyle bu suratı mustakimi ne yapmaz? Anlaması mümkün değil. Neye muhtaç? Kur'an ve sünnete muhtaç. Kur'an ve sünnet hangi şeye suratı mustakim yani dost doğru yol diyorsa biz de ne yapmak zorundayız? Onu öğrenip hayata geçirmek zorundayız. Yoksa bugün etrafımıza baktığımızda herkes aynı sureyi okumuyor mu? Hem ta kabirlere kadar gidip okuyorlar ve herkes bu ayeti okuyarak biz sıratı mustakimdeyiz doğru yoldayız demiyor mu diyor demek ki sıratı mustakim dinin bir yaşam tarzıdır ve bu da ancak vahiylen sınırları çizilen anlaşılan bir kavramdır kardeşlerim yoksa kimsenin anlayışına yüklediği manayla hareket edecek bir şey değildir. Allah Azze ve Celle namazlarımızda devamlı okurken şuurlu okumayı, anlamayı, tefekkür etmeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim istikamet ve tevhid yolunda mutlaka riayet edilmesi gereken bu Fatiha suresinde 3 önemli esas vardır. Birincisi Fatiha suresinin 1'den 4'e kadar olan bölümü ki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 İhtirasların yol açtığı her türlü kulluk ve kölelikten kurtulup ne diyoruz? Beşinci ayet neydi? Ancak sana kulluk eder, senden yardım dileriz. Üçüncü esassa hangi merhalede, hangi makamda olursa olsun kulun kendisinde bir varlık görmemesi, büyüklenmemesi ve bulunduğu her hali haktan bilip bizi sıratı müstakime nimet verdiklerin, verdiğin kimselerin yoluna gazaba uğrayanların ve sapanların yoluna değil diye ne yapıyoruz? Söylüyoruz ve bundan da asla gafil olmamamız gerekir. İşte kardeşlerim bu esaslara sımsıkı sarılanlar ancak istikamet etme gayreti içinde olanlardır. Ve Allah Azze ve Celle böyle olanları da ne yapıyor? Müjdeliyor. Diyor ki Rabbimiz Ahkaf 13'te Rabbim Allah'tır deyip de sonra istikamet üzerine olanlara hiçbir korku nedir? Yoktur. Sırat-ı Mustakim'in zıttı ise Kur'an'da nedir kardeşlerim? Sırat-ı Mustakim ne yoluydu? Cennet yolu. Değil mi? En özü bu. Peki bunun zıttı ne? Cehennem yolu. Sırat-ı Cahim'in. Cahim. Evet. Cennetten söz edilmezse bu nedir? Cehennem yoludur. Allah böyle yola gitmekten bizleri alıkoysun. Her ne kadar cehennem yolu desek de bugün insanlığa baktığımızda dolu dizgin ihlasla, gayretle, şevkle hangi yola gidiyor? Dört nala. Hı? Bu kadar nimeti veren bu kadar şeyi bahşeden Allah'a mı insanların e, şevkle gayretle gitmesi gerekir yoksa zıttı mı? Hangisi? Ne kadar da nimet veren, yediren, içiren, sıhhat veren Allah olsa da maalesef insanların cehennem yoluna doğru dizgin gittiklerini görüyoruz kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala bilerek, bilmeyerek her türlü şirkten, küfürden bizleri korusun. Tefsire baktığımızda ise nakillere kardeşlerim al mustakimden maksadın Allah yolu doğru yol, uygun yol Allah'ın kitabı iman ve imana bağlı olan şeyler İslam ve İslam şeriatı Peygamberimizin yolu cennet yolu ve e, cehennem köprüsü, ifrat ve tefrit arası, mutedil, dengeli, ortalı yol gibi manalara gelir. Hakka ve doğruya ulaştıran yol peygamberin yoludur. Bütün peygamberler insanları aynı yola davet etmiştir. Bu nedenle söz konusu edilen yol ile edilen peygamberlerin yoludur. Yani Kur'an ve sünnettir. Kardeşlerim Sırat Köprüsü deyince cennete uzanan, kıldan ince, kılıçtan keskin diye tarif edilir değil mi? Yani bu yol, yani kıldan ince, kılıçtan keskin olan bu yol, bir bakıma yalnızca cehennem çukurlardan geçen değil, insanın dünya hayatına gelişiyle başlayan yoldur. Yani insanın daha doğrusu müminin yeryüzündeki hayatı nedir? Hep sırat. Hep bir yoldan geçer. Yemek mi yedin? Helalından mı, haramından mı? Bir bakış mı baktın? Helala mı, harama mı? Bir söz mü söyledin? Hayır mı, şer mi? Bunların hepsi hesabı verilecek mi? Yani sen aslında burada sıratını çizmen ve bu doğru yoldan gitmek zorundasın. Düşünün şimdi bir yer kirlendi. Bunu yıkar mısınız? Oranın temizlenmesi gerekiyor değil mi? Peki ahiretteki Kirler neyle kirli temizleniyor? Hı? Ateş değil mi? Cennete temiz olanlar mı girecek yoksa pis olanlar mı? Pis olan kimse giremeyecek, pis olan yer temizlenmeden de kimse giremeyecek. Öyleyse bu hayatı yaşama sırat köprüsü neyse o şekilde geçirmemiz gerekiyor. O zaman işte Cennete giden yol bize ne yapar? Kolaylaşır. İşte dosdoğru olan yol yani sırat-ı müstakim tektir kardeşlerim. Kimsenin anlayışına, kimsenin kendi doğrultusuna göre değil, Allah'ın koyduğu bir ölçüyle anlaşılır. Dünya insanlarında, dünya hayatında da insanların tamamen bu yol üzerinde olmaları gerekir. Bu yol geniştir. Bu yol güzeldir ama belki birçok pürüzleri nedir? Vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünya müminin hapishanesi, kafirin nesi? Cenneti diyor. Öyleyse biz ahiretimizi cehennem yapmamaya çalışmamız gerekir. Ve insanların dünya hayatları ve ahiretteki gerçek mutluluklar için her türlü gerekli imkanı araç ve gerici kendinde barındıran bu yolu iyi tanıması gerekir. Unutmayalım ki kardeşlerim Allah ayaklarımızı kaydırmasın, hayırlı dostlar kardeşler nasip etsin bizlere insan belki de her adımda bu yoldan sıratı müstakimden sapabilir. Bu bakımdan bir insan ömrünün sonuna kadar dost doğru yolda yürürken son anlarında kafir olarak ölebilir mi? olabilir. Yine ömrünün sonuna kadar bir başka yoldayken insan son anlarında doğru yola girerek cennete gidebilir mi? Gidebilir. Bakın bu noktada Kur'an'daki bu e, namazdaki bu Fatiha Suresi'nin önemi ortaya ne yapıyor? Daha çok çıkıyor. Günde 5 vakitlik namazın vakitlerine baktığımızda hepsi aynı saat diliminde mi? Çok farklı değil mi? Birisi tam uykudan kalkıyorsun, yaşantı başlıyor, belli bir zaman gecikiyor, acıkıyorsun bu saatte, tam işlerin telaşlandığı bir saatte, akşam yorgunluğu, bir de ondan sonraki yatsı, yani hangi saat dilimine bakarsanız bakın bir yoğunluk, bir telaşı, bir şey var değil mi? Ve hepsinde de okuyacağınız ortak bir sure var. Neydi bu? Hı -hı. Fatiha suresi. Demek ki insan her an, her saat bu yoldan sapabilecek pozisyonda ki Allah uyarıyor Azze ve Celle. Allah subhanahu ve teâlâ bizleri hayırdan ayırmasın. Bakın bütün peygamberlerin duasına kardeşlerim, misal bir Yusuf Aleyhisselam'a bakın, Ya Rabbi, beni Müslüman olarak öldür ve salihlerin arasına kat, diyor. Amin Ya Rabbi. Bir başka peygambere bakıyorsun, Rabbimiz hidayete ulaştıktan sonra kalplerimizi eğriltme ve katından bize rahmet bağışlatıyor Bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ve Allah Resulü ve Vesselam'ın devamlı yaptığı dualardan bir tanesi neydi? Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim benim kalbimi de İslam'da ne yap? Sabit kıl diyor. Demek ki duanın da sıratı mustakimde çok çok önemli. Neyi varmış? Yeri varmış. Duayı kimler eder çok çok? He? Ancak tevhid ehli değil mi? Bakın Peygamber aleyhisselama yataktan kalkıyor dua. Elini yıkıyor dua. Sofraya oturuyor dua. Elbisesini giyiyor dua. Sokağa çıkıyor dua. Birini görüyor dua. Yeni bir elbise giyiyor dua. Çocukları okşuyor dua. Yeni bir yiyecek görüyor dua. Yani her halükarı dua mı? E bir peygamber böyle hareket ederse onun ümmeti biz olan insanların nasıl yapması gerekiyor? Aynı şekilde yapması gerekiyor. Bizde dua eksikse oturup eksikliklerimizi şöyle bir gözden geçirmemiz gerekiyor kardeşlerim. Bu eksiklik de unutmayın tevhiddir. Yol derken çok değişik yollar da var değil mi? Kısa, uzun, dar, geniş, Eğri, dolan başlı, yolcusuna sıkıntı veren, rahat ettiren, hedefe götüren, hedeften uzaklaştıran birçok yol var değil mi? Fakat bütün bu yollardan hedefe gitmeye en uygun olanı hiç itirazsız herkes düz, kısa ve rahat olan yolu seçer. İşte Fatiha suresi de bu muhtevayı öyle bir ele almıştır ki, bu ayetinde kul Allah'tan bir istekte bulunuyor. Bir yolcu olarak kendisine dost doğru yolu göstermesini, böyle bir yola ulaştırmasını istiyor. Kulun istediği sadece doğru olan herhangi bir yol değil kardeşler. Kul hangi yolu istiyor? Dost doğru olan yolu. Yolculuktan amaç bir yere gitmek değil mi? O halde kim yolunu dar, uzun, dolambaçlı Sırat-ı Mustakim'den aşağı düşecek. O sağdan dikenlerinin kolları gibi diyor. İşte şu günah işleyeni şuradan şuraya düşer, şu kadar kalır, şu şöyle olanı bu kadar ve günahın ispetinde kaldıktan sonra tekrar cennete gitme. Kim ister o kadar yolları, e, dolan başlı yollara gitme, cehennem derekelerine gitmeyi? Hangimiz ister? Allah Azze ve Celle yolunda titizlikle hareket edenlerden bizleri eylesin. İstenilen yol eğilip bükülmeden, muhtedil olarak, sebat ederek, güçlüklere karşı dayanarak ve doğrulukta daim olarak hareket edenlerden bizleri eylesin. Kardeşlerim, insanoğlunun istekleri bitmez. Bitmeyen isteklerin yüzünden de insan bazen istikametten sapabilir, değil mi? Böyle bir ortamda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o kadar güzel nasihatleri, sözleri var ki olur her insan kazanma, rahat yaşama, dünyada birçok şeyin olmasını ister değil mi? Bakın Aleyhisselatü Vesselam İbn Ömer'in omuzundan tutuyor, kendine doğru çeviriyor ve dünyada garip bir yolcu gibi oldu. Sonra bir ağacın altına oturup gölgelenen, sonra kalkan gibi ol. Ve dünyayı da ne yapıyor? Bir hana benzetiyor. Yani bir otele. Bir kapısından giren, orada biraz uyuyup şuradan çekip giden gibi oluyor. diyor. Kendini kabir ehlinden atlet diyor. Şimdi bu nasihatlar kime yapılıyor kardeşler? Dünyada istikamet üzerine gitmek isteyen insanlara. Bu nasihati yapan Resul, aynısına kendisi uymuş mu? Hı? Uymuş. Ve bu nasihatlere uyan da ne yapıyor? Rahat ediyor, istikametini bozmuyor. Ama onun dışında inanın hangi yola insan ne kadar, kaç derece saparsa sapsın, muhakkak bir şeyleri göz ardı ediyor. Allah bize anlayış versin. Anlayışımızı artırsın. Yoldan kasıt demek ki Allah'ın razı olduğu hayat tarzlarını anlattığı vahiydir kardeşlerim. Yoksa kişilerin kendi anladığı doğru yol değil. Bugün fırkayı dalle dediğimiz insanlara gidin bakın bir rafiziyi ele alın kendi itikatlarının en doğru olduğunu söyler mi? Bir haricileri ele alın kimseyi beğenmezler. Hele bizim hocalarımızın hepsine belam derler. Satılmış bunlar der gidin mezhebi kabul eden insanlara bakın o kadar ayrılıkları hak olarak gösterirler ve birbirlerine taban tabana zıt olan düşünceleri bile getirirler. Dört mezhep haktır, inanmayan, kafirdir gibi isimleri dahi ne yapabilir? Kullanabilirler. Öyle insanlar çıkmışlardır ki güya ilim ettiğini söyleyerek güya koca koca alimleri peygamberin önüne geçirirler. Farkına bile ne yapmazlar? Varmazlar. Allah'ın ve Resul'ün sözünün önüne birçok insanın sözünü geçirirler ve bunu da hak olduğunu söylerler. Biz dost doğru yoldayız derler. Fırkayı dalli olan sizsiniz derler. Halbuki dost doğru yol, dost doğru inanç ancak Allah'ın razı olduğu yoldur. Yani Resulü ile kemale erdirdiği bu İslam yoludur. Onun dışında başka bir yol yok kardeşlerim. Rabbim bize Fatiha suresini hakkıyla anlayanlardan elinsin. Bakın surenin içinde o kadar güzel şeyler var ki vakit olacak belki biraz daha yaysak, biraz daha açsak çok çok daha hayırlı olacak ama vakit kısıtlı olduğu için bir saatte ne verebiliriz bilmiyorum. Fatiha suresinde insanlar için gerekli olan herhangi bir yol değilmiş. Neymiş bu? Sırat-ı müstakim. Ve bu yolun yolcularına da Allah ne diyor? Nimet verdiklerim diyor. Nimet verilen kula baktığımızda ki sırat-ı müstakimdekiler neymiş? Nimet verilenler. Nimet verilenlere baktığımızda ise Nisa suresinde Allah ne diyor? Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın nimete eriştirdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar niye arkadaştır diyor. Demek ki sırat-ı gittiğimiz zaman nimet verilenler ve nimete erenlerden oluyoruz. Ve arkadaşlarımız da kimmiş? Bunlar. Allah bizi bu tayfelerden kılsın kardeşlerim. Demek ki burası açık ve kesin ki hiçbir şahıs veya grup veya insanlar için oluşturduğu yaşam biçimi bu surede zirveye getiren bu şeyi temsil etmesi nedir? Mümkün değil. Allah yolunu bırakıp başka yollara sapanlar hangi ideolojiyi benimserse benimsesin sonunda ne yaparlar? Tıkanırlar, iflas ederler. Peki Allah'ın yolunu tercih eden insanlar iflas eder mi? Mümkün değil. Çünkü fıtrata ters ne bir emir vardır? ne de bir nehi vardır biliyor musunuz? Ama bunun dışındaki her türlü yaşam tarzına bakın, muhakkak emrettiklerinde ve nehi ettiklerinde fıtrata ters neler var? Neler yok ki? Zinaya haram derler, genel evleri açarlar. İşki kötü derler, trafik cezası keserler, işki fabrikaları kurarlar. Doğru mu? Haksız kazanç yapanı Hırsızlık yaptı diye hapse atarlar. Faizin ucunu sonuna kadar ne yaparlar? Açarlar. Fuhşe haram derler. İnsanların örtüsüne karışırlar. Kadınları kızları, ilkokul seviyesindeki çocukları bile dizinin üzerinde 10 santim üzerinde etek giymeye zorlarlar. Bakın hangi şeye bakarsanız bakın Allah yolunun dışındaki her şey insanı ne yaparmış? İnsanlıktan eder ve istikametten saptırır. Allah her konuda bizleri duyarlı eylesin kardeşlerim. Sırat-ı müstakimdeki en önemli noktalardan birisi istikamet üzerinde olmaktır. Ve Fatiha suresinden şunu da öğreniyoruz ki kardeşlerim, müminlerin Allah'tan ilk ve en önemli isteği ısrarla ne olmalıymış? Hidayet. Yani Allah'tan her zaman hidayet dileyip. Bukhari ve Müslüm'de uzun bir rivayet var, hatırlayacaksınız. Allah Resulü diyor ki ve Vesselam Rabbımız şöyle buyurdu Hepiniz hidayete muhtaçsınız. Öyleyse diyor, benden hidayet isteyin. Ben de hepinize ne yapayım? Hidayet vereyim diyor. Bu duayı çok yapın kardeşlerim. Hepiniz çıplaksınız, hatırlayacaksınız. Benden giyecek isteyin ki ben size ne yapayım? Giyecek vereyim. Hepiniz açsınız. Öyleyse benden yiyecek isteyin ki hepinize ne yapayım? Yiyecek vereyim. Bak aranızda bu hadisi ezberleyin ve üzerinde mütalaa edin. Tek cümle cümle. İmanınızın ne kadar arttığını göreceksiniz. Evet. Demek ki Allah'tan ilk ve en önemli isteğimiz ne olacakmış? Hidayet. Yani hidayetimiz olmazsa bizim ne işimiz yani neyimiz olur ki? Evet. Ve Allah'ın yardımı da ancak hidayete Erdirlenlerin yolunda oluyor. Bizi dosdoğru olan yola ilet. Nimet verdiğinin kimselerin yoluna. Kendilerine gazap edilmiş ve sapmışların yoluna değil. Ve arkasında ne diyoruz kardeşler? Amin diyoruz. Ve bunu mühürlüyoruz. Yahudilerin bizim iki şeyimize e, fesatlık yaptığını biliyorsunuz. Neydi bunlar? Bir Müslümanların aralarında yaydığı selam. İkincisi de nedir? Hı. Fatiha suresinde imamın arkasında amin sesiyle mescidin inlemesi. Bakın, fesatlık yaptıklarına bakın. Bugünkü toplumdaki geldiğimiz yere bakın. Selam Müslümanların arasında bile kalkmış biliyor musunuz? Hı. Merhaba. Uzaktan el, kafa sallamalar, nasılsınlar? Hı. Selam. Ondan sonra e, Fatiha suresinden sonra amin desen camide Hemen İmam efendi Bizim mezhebimize göre bu mekruh Hemen ne yapıyor? Bildi iyi. Diyor ki Şimdi desen orada Ya bak peygamberimiz diyor ki buna Yahudiler fesat Sen ben Yahudi mi yaptın diyor E sen tutuyorsun İnsanları Peygamberin önüne geçiriyorsun Dinin önüne geçiriyorsun Ne yaptığının farkında değil ona bir hadis söylemeye kalksın, adam hadis nedir, bilmiyor ki. Kim demiş, nerede demiş, kim yazmış onu, kim tercüme etmiş, bunlara başlıyor şimdi. Ulan senin yaptığın ameli kim söylemiş, kim yazmış? Bunu soran kim? Yok. Evet, burada da kardeşlerim bu surede iki tane olumsuzluk örneği var, mensubu var. Birisi gazaba uğrayan, birisi de nedir? Sapmış olanlar. Allah Resulü Vesselam bir sözünde Yahudiler kendilerine gazab edilmişlerdir, Hristiyanlar da sapmışlardır diyor. Bunu İmam Tirmizi Tefsirül Kur'an'da naklediyor. Demek ki Yahudi ve Hristiyanlar gazaba uğrama ve sapmaya uğramışlar. Peki 73 fırka hadisini hatırlayacak olursanız kardeşlerim orada şöyle bir ibare var. Onlara pabucun pabucuna denk geldiği gibi. Arşının arşına denk geldiği gibi ne yapacaksınız? Hatta onlardan birisi keler deliğine girse muhakkak sizden de ne yapacak? Çıkacak diyor. Ebu Hüreyre diyor ki Ey Allah'ın Resulü bunlar diyor Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Başka kim olacak ki diyor. Şimdi Fatiha suresinin önemini biraz daha anladınız mı kardeşlerim? En sonunda ne diyoruz? Ya Rabbi gazaba uğrayanların ve sapanların yoluna değil, nimet verdiklerinin yoluna. Ve amin diyoruz. Sözü fazla uzatmayın. Kısaca Yahudilerin ve e, Hristiyanların sapma nedenlerinin üzerinde birkaç cümleyle durayım kardeşler. Yahudi deyince Kur'an'a baktığımızda Yahudilerin Allah'a karşı çok nankör olduğunu görürsünüz kendilerini yaratan, varlıklarını devam ettiren, rızıklarını veren, durumlarını gözeten, kendilerine nimet bahşeden, sıkıntılarını sona erdiren, firavunun zulmünden kurtaran birçok şeyi sayabilirsiniz. Olmasına rağmen Allah'ı bırakıp ne yapmışlar? Başka şeylere yönelmişler. Allah'ın indirdiğini bırakmışlar, kendi koyduklarını tercih etmişler ve cennet yolunu ne yapmışlardır? Bırakmışlardır. Bugün Müslümanlar da uymuş mu buna? Nankörlük var Müslümanlarda. Her türlü vefayı, iyiliği unutup bir bakın iyilik yapanı tamamen Müslümanların kötülediğini görürsünüz. Tamamen nankörlük hayatlarına girmiştir. Yahudilerin gazaba uğrama nedenleri bu. Nankörlük huyu üzerinde olan bir Müslümanın önce gidip Fatiha suresini iyi bir okuması lazım. Doğru mu? Namazında okumadan önce namazdan önce oturup üzerinde bir durması gerekir. Yani günde kırs sefer mi okuyoruz? Aşağı yukarı değil mi? Nankörlükten eser kalır mı bizde ya? He? Kalmaması gerekir değil mi? Ama demek ki kafir okunuyor. Yine Yahudilerin gazaba uğrama nedenlerinden birisi kardeşlerim verdikleri söze asla sadık kalmamışlar. İlahi hükümlere göre yaşayıp sadece Allah'a kul olma böylelikle yalnızca ona ibadet etme sözlerini yerine getirmemişlerdir. Ve Allah'a kul olmanın gereklerinden olan iyiliği emredip kötülüğe engel olma görevini terk etmişlerdir. Allah'a itaat konusunda hainlik yapmışlar, Allah'a itaati terk etmişlerdir dost olunması, yasaklanan kafirlerle dost olmuşlardır. İmandan yüz çevirmişlerdir. Sizler bunları uzatabilirsiniz. Ve bunların en son olarak, son bölümden zikredeyim. Dünyayı asıl almışlar ve ahireti dikkate ne yapmamışlar? Biz nasılız? Hı? Allah dünyayı değil ahireti dikkate alanlardan eylesin. Bugün yakınlarımız, tabii şuurlu olanları katmıyorum. Ama gayri ihtiyarı böyle e, atadan, dededen kültürle yaşayan etrafımıza baktığımızda hasbelkader hapşırdıklarında ne derler? Bugün kimin sözü bu? Yahudiler dünyada bin yaşamayı, çok çok yaşamayı, ölümsüz olmayı istedikleri için aksırdıkları için aksırdıklarında ne derler? Çok yaşa, bin yaşa derler. Hı hı. Müslümanın ne demesi gerekiyor? Hı hı. Allah seni yargılasın. Allah sana mağfiret etsin. O da Allah seni de beni de yargılasın diye ne yapıyor? Bir cevaplar var, birbirlerine dua var. Yani dünyayı değil, ahireti ne yapmışlar? dikkate almışlar. Yine Yahudiler sadece maddeyi ölçü alarak ahireti hesaba katmadıkları için sorumsuz bir hayat yaşamını tercih etmişlerdir. Af buyurun bu 73 fırka hadisinin ziyadeliklerine bakarsanız onlar anneleriyle zina edecekler benim ümmetimden de çıkacak diyor. Bakın Yahudilere anayasalarında İsrail'in anayasasında bile var. Bir kadının diyor kocası öldüğünde oğlu evlendiğinde annesi ve alacağı kadının ihtiyacını giderebilirse evlenebilir, yoksa evlenemez diyor. Ve kendi kız kardeşleriyle bile cinsi münasebet yapmaktan utanmayan bir topluluk. Yani, bunlar ne yapmışlar, bu alçaklar? yaşantı dünya hayatı olarak ele almışlar, ahireti unutmuşlar. Ve böyle sorumsuz yaşarlar. Ve Allah hakkında her zaman yanlış ve kötü zanlarda bulunurlar. Ne derler? İyi bir Kur'an okuyucusanız, Allah'ın eli sıkı, cimri veya bunun gibi haşa birçok neler söylerler, sözler söylerler ve Allah'ı gereği gibi takdir edemezler. Ve peygamberlere olumsuz birçok şey isnat etmişler, çoğunu öldürmüşlerdir. Kimini koyun boğazlar gibi boğazlamış, kimin testereyle ikiye bölmüş, kimini hapsetmiş, kimine de birçok ne yapmışlardır, işkence yapmışlar. Ve bakın Meryem annemize bile zina iftirasına bulunmaktan da hiç geri ne yapmamışlar? Durmamışlardır. Yani kendilerini sıratın ustakiminde görmüşler ki hala görüyorlar ve hala da kendilerinin cennetlik olduğunu söylüyorlar mı? Evet. Söylüyorlar. Peki neden söylediklerini biliyor musunuz? Evet. Bir başka. Bugün bütün saltanat dünyada rahat, yaşam, para, güç kimin elinde? Allah bunları bu kadar bize veriyorsa burada, ahirette de ne diyor? Misli, misli verir diyerek kendi kendilerini ne yapıyorlar? Kandırıyorlar. Peki Allah ne diyor? Aynı ifadeyi Peygamberimizin amcası da söylemişti. Ebu Leheb'in iki eli de kurusun diye ayet indi mi? İki elinden kasıt ne diye anlatılıyor rivayetlerde? Birisi dünya, öbürü de neydi? Ahiret. Bana dünyada diyor bu kadar mülk verdiyse demek ki ben Allah'ın sevgili kuluyum diyor düşünebiliyor musunuz? Allah kafirlere verdiği mal, mülkü kahrından verir. Müslümanlara ise nimetinden verir kardeşlerim. Gelelim Hristiyanlara. Yahudilerinki çok böyle. Hristiyanlarsa İsa Aleyhisselam'ı hem kul hem de ne görmüşler? Allah'ın oğlu haşa olarak görmüşler ve ona ilahi bir sıfat vermişlerdir. Bugün bizdeki tecellisi ne bunun? Tasavvuf şeklini hiç düşündünüz mü? Hiç böyle aynı. Kutuplar, üçler, beşler, uçanlar, kaçanlar var ya kim onlar biliyor musunuz? Kavslar, kavsul azamlar, Allah'ı devamlı gören veyahut siz dua ettiğinizde onların yüzü suyunu istemeden size vermeyenler neler var neler? Aynen bakın İsa Aleyhisselam'daki verilen mucizeleri, özellikleri şöyle Kur'an'dan, sünnetten çıkarın. Tasavvuş şeklerine verilenler de aynıdır. Teslis inancını oluşturmuşlar. Allah'ın birden fazla olduğuna ne yapmışlardır? İnanmışlardır. Allah'ı haşa bir yaratık gibi düşünmüşlerdir. Ve ona çocuk isnat etmişlerdir. Bugün vahdetil vücut e, itikadına inanan insanlara bakın. Yani Allah'ın eşyada birleşme husuru buradan gelmiştir ileriye. Neler neler vardır. İnsan anlatmaya bile ne yapıyor? İğreniyor. Bunlarda da bu sapmalar vardır. İşte Fatiha suresini okurken bunlara ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Ve varsa etrafımızda bazı insanlar ki çok bunlara gelin gel şu Fatiha'nın size bir tefsirini yapayım diyerek onlara ne yapın bunları anlatmanızı tavsiye ederim. Yine Hristiyanların sapma nedenlerine bakın kardeşlerim. Allah'a olan sözlerinde asla sadık kalmamışlar. Ve din adamlarını Rab edinmişler. Ve din adamları da onların elindeyeklerini ne yapmış hep gasp etmiş. Bugün Hristiyanlar da e, kiliselerde papaza giderler. Günahı itiraf ederler. Belli bir ücret verip ne yaparlar? Cenneti kazanırlar değil mi? Cennetler. Tasavvufa gidersiniz, 8 şart vardır. El alırsın, tövbe edersin, biraz da bağış yaparsın. Ne olursun? Sen de anandan doğduğu gibi tertemiz olursun bak. Bu işte tövbe veriyor sana. bize de soruyorlar <gülüyor> el Evet. Aynen böyle işte. Ve Allah tarafından kendilerine lütfedilen sıratı mustakimi tahrif etmişlerdir ve bugün Hristiyanlara bakın, ellerindeki İncil e, inen İncil midir? Bir gün e, tasavvufa bakın, mezhebe bakın, diğer fırkalara bakın. Ellerindeki kitap ne kitabı kardeşler? Kur'an sünnet mi? Herkesin kendi hali var. Kendi sözleri var bakın. Hepsi sıratı, mustakimi ne yapmışlar? Tahrif etmişler. Yani Hristiyanların sapma nedenleri neyse. Bugünkü toplumada bu aynen ne yapmış? Misliyle yansımış. Öyleyse bizim Fatiha suresini okurken en azından bunları gözümüzün önünden geçirerek önce kendimizi ne yapacağız? Bir kurtarıp sıratı müstakim yolunda gitmeye gayret edeceğiz. Ama ne yazık ki bütün bu ihtarlara, nasihatlara, korkutmalara rağmen insanı ebedi saadete ulaştıran yoldan ayrılma, sırat-ı mustakimden sapma ve aynen Yahudi ve Hristiyanlarda olduğu gibi bu sapmayı Allah emretmişçesine haklı ve meşru gösterme maalesef bu ümmete de bulaşmış. Adam beni görüyor şimdi sakallı. Kurban diyor. Nereye bağlasın? La ben kurban değilim. Ben Müslümanım. Ya söyle işte diyor ya. Hepsi bir diyor. Yani illa adam seni götürecek bir yere bağlayacak yani. Ha? Ya diyor şimdi diyor sen diyor cumhurbaşkanı yanına çıkabilir mi? Sen diyor koskoca derya diyor glavusuz geçebilin mi? Koskoca diyor elektrik yükü diyor trafoya gelmeden şöyle olmadan sen diyor şöyle yapabilir mi? Yani adam öyle şeylere giriyor ki hak yoldan seni saptırabilmek için için yani bir takla atmadığı kalıyor adam bir götürebilse oraya sen tutsan en güzel giysini giyinsen en güzel ses tonunu ayarlasan, en güzel kokuları sürünsen, adama hediye de versen, gel sana Allah böyle diyor, Resul böyle diyor diye anlatsan bu kimin meali? Böyle başlıyor şimdi. Ula Arapçan var mı? Yok. O zaman meali dinle diyorsun. Yani varsa hatayı söyle. Hadise geliyor şimdi. Buhari kimmiş? Buhari mi yazmış? Ne zaman yaşamış bu adam? Adamın sorguladıklarına bak. Sorgulamadıklarına bak. Yani oradan buradan duyduğunu veya anasından babasından cahilhane gördüğünü hayatına geçiriyor. Buna sıratı mustakim diyor. Kur'an ve sünnette delilleriyle gelen bir şeye yani diyor peygamber ah da dese yüz tane de diyor Ah diyen hadis olsa, alim buna kırmızı diyorsa bu kırmızıdır. Diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu sıratı mustakim değil, ancak dalalettir kardeşlerim. Bu zikir olayı yani, bu yani nasıl? Şeytan abi, şeytan, tatlı gösteriyor. Gel şurada otur, Allah'ın dinini öğrenelim desen, ama şimdi çıkın mesela sokağa, Deyin ki biz pazartesi günü saat bir buçukta Huzur Vadisi'nde 40 tane Yasin okuyoruz. ölülere bağışlıyoruz. Şöyle diyor, Allah'ı oturacak yer bulamazsınız. Ama yeminle söyleyeyim bulamazsınız. Normalde hani, sona tutuktan sonra e, bu e, Yasin Tebail Efendi, ben toplar bir şey dedim dedim ki, hani, Kiyamet Suresinin anlamını, ne halini atlayalım. Herkes konuştu, da dedim hani e, Arasçasında bir şey anlamadınız mı? Anlam bakın ben dedim, de dedim. Hani. Ee, bir şeyler belki anlarsınız diye okuyorum ama yok yani daha çok maalesef. Yani. El-Fatiha derler hadi el-Bakara deseniz kaçarlar. Kaçarlar. Evet. Demek ki kardeşlerim istikamet üzerine olma. Allah'ın neymiş bize bir emri. Allah subhanahu ve teala öğrendiğimiz doğrularla hepimiz